Şimdi makam istimada olan mülhide bakıp kalbini dinleyeceğiz. Ne hale girdiğini göreceğiz. İşte hatıra geliyor ki onun kalbi diyor. Ben inanmaya başladım. Fakat iyi anlayamıyorum. Üç mühim müşkilim daha var. Birincisi şu mira azim niçin Muhammed aleyhisselatu vesselama mahsustur? İkincisi o zat nasıl şu kainatın çekirdeğidir? Dersiniz kainat onun nurundan halk olunmuş hem kainatın en akhir ve en münevver meyvesidir. Bu ne demektir? Üçüncüsü. Sabık beyanatınızda diyorsunuz ki, alemi ulviye çıkmak şu alemi arziyedeki asarların makinelerini, tezgahlarını ve netaicinin mahzenlerini görmek için uruç etmiştir. Ne demektir? El cevap. Birinci müşkülünüz 30 adet sözlerde tafsilen halledilmiştir. Yalnız şurada Zat-ı Ahmediye'nin Aleyhisselatu vesselam kemalatına ve Delail-i Nübüvvetine ve o miracı azama en elyak o olduğuna icmali işaretler nevinde bir muhtasar fihriste gösteriyoruz. Şöyle ki, Evvela Tevrat, İncil, Zebur gibi kütüb-ü mukaddeseden pek çok tahrifata maruz oldukları halde, şu zamanda da Hüseyin-i Cisri gibi bir muhakkik, Nübüvvet-i Ahmediye'ye aleyhissalatü vesselam dair, 114 işareti beşaretleri çıkarıp Risale-i Hamediyye'de göstermiştir. Saniye, tarihçe sabit Şık ve Satih gibi meşhur iki kayının Nübüvvet-i Ahmediyeden Aleyhissalatu vesselam biraz evvel nübüvvetine ve ahir zaman peygamberi o olduğuna beyanatları gibi çok beşaretler sahih bir surette tarihen nakledilmiştir. Salisen, Veladet-i Ahmediyaleyselatu vesselam gecesinde Kabe'deki sanemlerin sukutuyla Kisra-i Fâris'in sarayı meşhuresi olan eyvanı inşikak etmesi gibi irhasat denilen yüzer harika tarihçe meşhurdur. Rabian bir orduya parmağından gelen suyu içirmesi ve camide bir cemaat-i azime huzurunda kuru direğin minberin naklinden dolayı müfarakat-ı Ahmedîyeden Aleyhisselatu vesselam deve gibi enin ederek ağlaması. Ven şakkal gamer nası ile Şakk Kamer gibi muhakkiklerin tahkikatıyla bine bali mucizatla serfiraz olduğunu tarih ve siyer gösteriyor. Hamisen dost ve düşmanın ittifakıyla ahlak-ı hasenenin şahsında en yüksek derecede ve bütün muamelatının şihadetiyle secayaye samiye vazifesinde ve tebliğatında en ali bir derecede ve din-i İslam'daki mihasin i ahlakın şihadetiyle şeriatında en ali hamide en mükemmel derecede bulunduğuna ehli insaf ve dikkat tereddüt etmez. Sadisen 10. sözün ikinci işaretinde işaret edildiği gibi uluhiyet muktezayı hikmet olarak tezahür istemesine mukabil en azami bir derecede zat Ahmedi Aleyhissalatu vesselam dinindeki azami ubudiyetiyle en parlak bir derecede göstermiştir hem halik âlemin nihayet kemaldeki cemalini bir vasıta ile göstermek, muktezâ hikmet ve hakikat olarak istemesine mukabil, en güzel bir surette gösterici ve tarif edici bilbedâhe o zattır. Hem sâni-i âlemin nihayet cemalde olan kemali sanatı üzerine enzâr-ı dikkati celb teşhir etmek istemesine mukabil, en yüksek bir sada ile dellallık eden yine bilmüşahede o zattır. Hem bütün âlemlerin Rabbi, kesret tabakatında vahdaniyetini ilan etmek istemesine mukabil, tevhidin en azami bir derecede bütün meratibi tevhidi ilan eden yine biz zarure o zattır. Hem sahibi âlemin nihayet derecede asarındaki cemalin işaretiyle nihayetsiz hüsn-ü zatisini ve cemalinin mehasinini ve hüsnünün letaifini aynelerde muktezâ-yı hakikat ve hikmet olarak görmek ve göstermek istemesine mukabil, en aşağılı bir surette aynadarlık eden ve gösteren ve sevip ve başkasına sevdiren yine bilbedâhe o zattır. Hem şu saray alemin âlemin gayet harika mucizeleriyle ve gayet kıymetli cevâhirler dolu hazine gaybiyelerini izhar ve teşhir istemesi, ve onlarla kemalatını tarif etmek ve bildirmek istemesine mukabil, en azami bir surette teşhir edici ve tavsif edici ve tarif edici yine bilvedahe o zattır. Hem şu kainatın sâniyi, şu kainatı enva acayip ve zînetlerle süslendirmek suretinde yapması, ve zîşûr mahlûkatine seyir ve tenezü ve ibret ve tefekkür için ona idkâl etmesi, ve Muktezai Hikmet olarak onlara o asar ve sanayinin manalarını, kıymetlerini ehli temaşa ve tefekküre bildirmek istemesine mukabil en azami bir surette cin ve inse belki ruhanilere ve melekelere de Kur'an Hakim vasıtasıyla rehberlik eden yine bilbedaha O'zattır. Hem şu kainatın hakim-i hakimi, şu kainatın tevilatındaki maksat ve gayeyi tazamun eden tılsım-ı muğlakını ve mevcudatın nereden, nereye ve ne oldukları olan şu üç sual-i müşkilin bir elçi vasıtasıyla umum zi şuurlara açtırmak istemesine mukabil, en vazıh bir surette ve en azami bir derecede hakayık ı vasıtasıyla o tılsımı açan ve o muammayı halleden yine bil o zattır. Hem şu alemin sani zülcelali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 Hem Rabbül âlemin, meyve âlem olan insana, âlemi içine alacak bir üsat istidat verdiğinden ve bir ubudiyeti külliyeye müheyya ettiğinden ve hissiyatça kesrete ve dünyaya müptelâ olduğundan, bir rehber vasıtasıyla yüzlerini kesretten vahdete, faniden bakiye çevirmek istemesine mukabil, en azami bir derecede, en eblağ bir surette, Kur'an vasıtasıyla en ahsen bir tarzda rehberlik eden, ve risaletin vazifesini en ekmel bir tarzda ifa eden, yine bilbedahe o zattır. İşte mevcudatın en eşrefi olan zihayat, ve zihayat içinde en eşref olan şuur ve şuur içinde en eşref olan hakiki insan. Ve hakiki insan içinde, geçmiş ve en azami bir derecede, en ekmel bir surette ifa eden zat, elbette o miracı azim ile kâb-ı çıkacak, Saadet ebediye kapısını çalacak, hazine-i açacak, imanın hakayık-ı görecek yine o olacaktır. Sabian bil müşahede şu masnuatta gayet güzel tahsinat, nihayetsiz derecede süslü tezyinat vardır. Ve bil daha şöyle tahsinat ve tezyinat onların saniinde gayet şiddetli bir iradeyi tahsin ve kastı tezyin var olduğunu gösterir. Ve irade-i tahsin ve tezyin ise biz zarure o saniyede sanatına karşı kuvvetli bir rabet ve kutsi bir muhabbet olduğunu gösterir. Ve masnuat içinde en cami ve letaif-i sanatı birden kendinde gösteren ve bilen ve bildiren ve kendini sevdiren ve başka masnuattaki güzellikleri maşallah deyip istihsan eden, bil ve o sanatperver ve sanatını çok seven saniyin nazarında en ziyade mahbub o olacaktır. İşte masnuatı yaldızlayan mezaya ve mehasine ve mevcudatı ışıklandıran letaif ve kemalata karşı subhanallah, maşallah, Allahu ekber diyerek semavatı çınlattıran ve Kur'an'ın nagamatıyla kainatı velveleye verdiren, istihsan ve takdir ile, tefekkür ve teşhir ile, zikir ve tevhid ile ber ve bahri cezbeye getiren, Yine bilmüşade o zattır. İşte böyle bir zat ki essebebi kel fail sırrınca bütün ümmetin işlediği hasenatın bir misli onun kefeyi mizanında bulunan ve umum ümmetinin salavatı onun manevi kemalatına imdat veren ve risaletinde gördüğü vazifinin netayicini ve manevi ücretleriyle beraber rahmet ve muhabbeti ilahiyenin nihayetsiz feyzine mazhar olan bir zat. Elbette miraç merdiveniyle cennete, sidretül müntehaya, arşa ve kab kavseyine kadar gitmek, aynı hak, nefsi hakikat ve mahs hikmettir. İkinci müşkül. Ey makam-ı istimadaki insan! Şu ikinci işgal ettiğin hakikat o kadar derindir, o kadar yüksektir ki, akıl ona ne ulaşır, ne de yanaşır. İlla nur iman ile görünür. Fakat bazı temsilat ile, o hakikatin vücudu fehme takrib edilir. Öyleyse bir nebze takribe çalışacağız. İşte şu kainata nazar hikmetle bakıldığı vakit azim bir şecere manasında görünür. Ve şecerenin nasıl dalları, yaprakları, çiçekleri, meyveleri vardır. Şu şecereyi hılkatinde bir şıkkı olan alemin süflüğünün ana dalları, nebatat ve eşcar yaprakları, hayvanat çiçekleri, insan meyveleri hükmünde görünür. Saniy-i Zülcelal'in ağaçlar hakkında cari olan bir kanunu, elbette şu şecereyi i ağzamda da cari olmak, muktezâ ismi hakimdir. Öyle ise, hikmet, şu şecereyi i hılkatin de bir çekirdekten yapılmasıdır. Hem öyle bir çekirdek ki, âlem-i başka, sair alemlerin âlemlerin nümunesini ve esasatını cami olsun. Çünkü binler muhtelif âlemleri tazamun eden kainatın çekirdeki aslisi ve menşe'i, kuru bir madde olamaz. Madem şu şecere kainattan daha evvel, o neviden başka şecere yok, öyleyse ona menşe ve çekirdek hükmünde olan mana ve nur, elbette yine şecere-i kainatta, bir meyve libasının giydirilmesi, yine hakim isminin muktezasıdır. Çünkü çekirdek daima çıplak olamaz. Madem evvel fıtratta meyve libasını giymemiş, elbette ahirde o libası giyecektir. Madem o meyve insandır ve madem insan içinde sabıkan ispat edildiği üzere en meşhur meyve ve en muhteşem semere ve umumun nazarı dikkatini celbeden ve arzın nısfını ve beşerin humsunun nazarını kendine hasreden ve mihasin-i maneviyesiyle alemi ya nazarı muhabbet veya hayretle kendine baktıran meyve ise Zat-ı Muhammediye aleyhissalatu vesselam'dır. Elbette kainatın teşekkülüne çekirdek olan nur, onun zatında cismini giyerek en ahir bir meyve suretinde görünecektir. Ey müstemi! Şu acip kainat azime, bir insanın cüzi mahiyetinden halk olunmasını istibad etme. Bir nevi alem gibi olan muazzam çama ağacını, buğday tanesi kadar bir çekirdekten halk eden kadir Zülcelal, şu kainatı nuru Muhammediden Muhammedîden aleyhissalâtu vesselâm, nasıl halk etmesin veya edemesin. İşte şecere-i kainat, şecere-i gibi gövdesi ve kökü yukarıda, dalları aşağıda olduğu için aşağıdaki meyve makamından ta çekirdeki asli makamına kadar nurani bir hayt münasebet var. İşte Miraç o hayt münasebetin kılafı ve suretidir ki zat-ı Ahmediyye Aleyhissalatu vesselam o yolu açmış, velayetiyle gitmiş, risaletiyle dönmüş ve kapıyı da açık bırakmış arkasındaki evliya ümmeti ruh ve kalp ile, o Cadeyi Nurani mirac Miraci nebebinin gölgesinde seyri suluk edip istidatlarına göre makâmat-ı âliyeye çıkıyorlar hem sabıkan ispat edildiği üzere şu kainatın saniye birinci işgalin cevabında gösterilen makası için şu kainatı bir Saray suretinde yapmış ve tezihin etmiştir o makasının medarı Zat Ahmedi aleyhisselatu ve selam olduğu için kainattan evvel sani kainatın nazar inayetinde olması ve en evvel tecellisine masar olmak lazım geliyor. Çünkü bir şeyin neticesi semeresi evvel düşünülür. Demek vücuden en ahir, manen de en evveldir. Halbuki Zat Ahmedi aleyhisselatu ve selam hem en mükemmel meyve, hem bütün meyvelerin medarı kıymeti ve bütün maksatların medar-ı zuhuru olduğundan, en evvel tecelli icada mazhar, onun nuru olmak lazım gelir. Üçüncü müşkülün o kadar geniştir ki, bizim gibi dar zihinli insanlar, istihap ve ihata edemez. Fakat uzaktan uzağa bakabiliriz. Evet, alemi i manevi tezgahları ve külli kanunları, avalim ulviyededir. Ve mahşer-i masnuat olan küreyi i arzın, hadsiz mahlukatının, Netayice amelleri ve cin ve insin semerat efalleri yine avalim ulviyede temsil eder. Hatta hasenat cennetin meyveleri suretine, seyyiat ise cehennemin zakkumları şekline girdikleri pek çok emarat ve pek çok rivayatın şehadetiyle ve hikmet-i kainatın ve ismi hakimin iktizasıyla beraber Kur'an-ı Hakimin işaratı gösteriyor. Evet, zeminin yüzünde kesret o kadar intihar etmiş ve hılkat o kadar teşavup etmiş ki, bütün kainatta münteşir umum masnuatın pek çok fevkinde ecnas-ı mahlukat ve esnaf-ı masnuat küre-i zeminde bulunur, değişir, daima dolup boşalır. İşte şu cüziyat ve kesretin membaları, madenleri, elbette külli kanunlar ve külli tecelliyat-ı esmaiyedir ki, o külli kanunlar, o külli tecelliler ve o muhit esmaların mazharları da bir derece basit ve safi ve her biri bir alemin arşı ve sakfı ve bir alemin merkezi tasarrufu hükmünde olan semavattır ki o alemlerin birisi de Sidretül müntahadaki Cennetül Mevadır. Yerdeki tesbihat ve tahmidat o cennetin meyveleri suretinde muhbir-i sadıkın ihbarıyla temessül ettiği sabittir. İşte bu üç nokta gösteriyorlar ki yerde olan netaiç ve semeratın mahzenleri oralardadır ve mahsulatı o tarafa gider. Demek ki havai bir elhamdülillah kelmem nasıl mücessen bir meyveyi cennet olur. Çünkü sen gündüz uyanıkken güzel bir söz söylersin, bazen rüyada güzel bir elma şeklinde yersin. Gündüz çirkin bir sözün, gecede acı bir şey suretinde yutarsın. Bir gıybet etsen murdar bir et suretinde sana yedirirler. Öyleyse şu dünya uykusunda söylediğin güzel sözlerin ve çirkin sözlerin meyveler suretinde uyanık âlem olan âlem ahirette yersin ve yemesini istibat etmemelisin.